Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın, merhaba, Hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Ne konuşuyoruz bugün? Ee, bugün birazcık iktisat disiplini içinde büyüme fikri e, den bahsedeceğiz. Yani büyüme fikrinin ne kadar... E, geçen programda büyüme fikrinin Türkiye bağlamında özellikle sağdan soldan bağımsız olarak ne kadar güçlü bir fikir olduğunu ve sorgulanmadığından bahsetmiştik. Tabii ki bunun bir de düşünsel yani akademik bilgi üretimi anlamında bir e, şey var arka planı var yani büyüme fikri neden bu kadar güçlüyü üreten şeylerden bir tanesi de iktisat disiplini elbette yani çok detaylı bir olmadan ama e, biraz artık popüler olarak da bilinen e, iktisatçılardan da belki bahsederek e, kısa bir iktisadi düşünce tarihi ve e, yani iktisat açısından ...toplumsal arzu edilebilir hedef... ...hep nasıl tanımlanmış... ...birazcık onun e, detaylarından bahsedeceğiz ve... ...son dönemde de... ...belki ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma... ...ya da beşeri kalkınma gibi... E, ...büyümeyi... ...tırnak içinde sorguladığını iddia eden... ...akımların da aslında nasıl büyümeye... ...bir noktada boyun eğilinden... ...bahsederek bitireceğiz. Evet, yani... Allah birdir gibi bir yerleşikliği var değil mi? Büyümesiz düşünülemez gibi. Yani genlere kadar işlemiş. Evet. da özellikle. Evet. Ve iktisadın nasıl sosyal bilimlerin kraliçesi e, dü gibi düşünüldüğünü ve diğer sosyal evet. bilimleri de e, kolonize ettiği yani hem metodları hem konusu yöntemi e, bağlamında düşündüğünce iktisadı bir açmak, biraz kurcalamak önemli. Bu aynı zamanda da bildiğimiz ekonominin sonu. sonu. <gülüyor> <gülüyor> Başlığımıza da bir selam evet. verelim buradan. Evet. Ee, yani önce şunu herhalde bir söylemek lazım. Ee, i̇ktisatta iktisatçılar, iktisatçı olanlar bilecek ama yani iktisatla az çok ilgisi olan herkesin bildiği bir şeydir. Ee, verimlilik kavramından ben bahsederek başlamayı düşündüm. Çünkü verimlilik kavramı hem iktisatta işte tam hedef kavramımız. Yani bir şeyi bir takım şeyleri kıyaslarken şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Bu çok makro, çok genel düzeyde de olabilir. Çok mikro, ufak, yerel düzeylerde de bir takım şeyleri iktisatçıların kıyaslarken kullandığı kriter verimlilik. Verimlilikte aslında minimum maliyetle, asgari maliyetle en fazla kârı, en fazla kârı da genellikle en fazla üretimi sağlamak. Zaten İktisadına çok içkin bir şekilde bu büyüme kavramı, e, büyüme mefhumu var. Yani ne kadar az maliyetle ne kadar çok üretebiliriz. Yani iktisadın hedeflediği, arzu ettiği zaten bu. E, iktisat tarihine de baktığımızda aslında iktisat tarihi, şimdi herkesin adını bir şekilde duyduğu Adam Smith ile başlar demeyeceğim ama e, modern iktisadın. ...başlangıç ya da yani kurucu babalarından olarak hep ismi zikredilen Edwin Ve oradan itibaren zaten iktisat biraz büyüme iktisadı olarak başlıyor. Çünkü iktisadın ana sorunsalı nasıl büyür Bir ekonomi nasıl büyür? Aslında yani nasıl sanayileşir, nasıl modernleşir ama bunun da ölçüde hep nasıl büyür? Çünkü sanayileşme neden iyi? Daha fazla, daha fazla üretim yapabildiği için daha etkin, daha verimli üretim yapabildiği için. Evet, yani ulus devletlerin zenginliğinden bahsediyoruz. Kitabın ismini başka bir şekilde tasarlayabilirdi herhalde Adam Smith. Ee, evet, ilk e, kurucu ekibe baktığımız zaman e, bu büyümeyi hangi aktörler sağlıyor? Bunun gerisinde ne tür motivasyonlar var? Ne yapılırsa ...daha iyi büy büyüdünür... ...ne yapılırsa sıkıntılar olur... ...tadında giden bir... E, ...menüleri var önünde... ...açıkçası... ...ve Adam Smith'in e, ana sorunsalını... ...bu şekilde koyduktan sonra... ...baktığımız zaman... ...aslında iktisadın... ...tüm evrelerine... ...bu sorunsalın tekrar tekrar... ...su üstüne çıktığını görmekteyiz. Evet, mesela Adam Smith böyle başlıyor... E, ...1700'lerin sonunda yazıyor... E, 1800'lerin sonuna doğru argüman baktığımız zaman yani iktisat artık disiplin olarak modern anlamda anladığımız iktisat kendini yerleştirmiş belli bir yere gel yani yerleşik artık olmaya başladığı noktada içinde tabii tartışmalar da başlıyor yani büyümeyi e, ilk büyüyen, ilk endüstrileşen sanayileşen ülkeler nasıl gerçekleştirdi e, şunu şunu şunu yaparak iş bölümünden bahsediyor mesela Tim Smith ya da e, piyasalardan bahsediyor e, öte yandan Mesela Almanya gibi e, oyuna sonradan katılan ülkeler yani o bağlamda Almanya oyuna sonradan katılan ülke İngiltere ile kıyaslanınca e, bu tür ülkeler ne yapmalı? Mesela 1800'lerin sonlarında ar, e, şeyler, iktisadi tartışmalar bu, buralarda yollayacak. Büyümek için, sanayileşmek için ne yapmalı? Daha sonra 1930'larda tabii bir Sovyetler Birliği gerçeği var. Sovyetler Birliği ne yapmalı? Sovyetler Birliği bir yandan Batı Avrupa'dan çok farklı bir bağlam. Çok büyük, geniş bir tarımsal nüfusu olduğu için, yani tırnak içinde yine geleneksel sektörü çok geniş olduğu için. Sovyetler Birliği'nin sanayileşmesi, daha çok büyümesi, daha etkin bir şekilde kaynaklarını kullanması, daha verimli kullanması için ne yapması lazım? Ya da Sovyetler Birliği gibi ülkelerin buralarda tartışmalar. Biraz e, böyle iktisatla çok ayrışmış bir disiplin değil. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir kalkınma iktisadı diye bir şey çıkıyor ortaya. Burada ben de bir de şeyi de söyleyeyim ben. Yani e, bunun sağ solu ideolojisi de olmuyor galiba olmuyor. büyüme konusunda. Yani tam işte şeyi söylerken evet. so Sovyetler de evet. aynı büyüme hedefiyle hiç marxist Marksist diyor kendine işte sosyalist ekonomi diyor ve <gülüyor> de kapitalizm evet. diyor ama tamamen aynı büyüme hedefini tıpa evet. atıp tıp yani neredeyse evet. aynıya bakacak. Hatta bak yani e, ideolojik oradaki e, şeyin rekabetin de ölçütü yine büyüme. Yani Sovyetler daha çok bir evet, kapitalizm, ne kadar e, e, şeyleri e, üretim araçları üzerindeki kısıtları kaldırıldığı zaman hatta bunu biz tekrar görüyoruz şimdi 1940-50'lerde bir yandan e, sömürge sistemi çözülüyor ve eski sömürgelerle batının ya da işte küresel kuzeyin diyelim e, ilişkisi nasıl olacak Yani sömürgeler bağımsızlaştı kendi ulus devletlerini kurdu bu sefer orayla batının ilişkisi hep e, bunlar az gelişmiş bunlar az büyüyor Bunlar nasıl büyüyecek? Şimdi bu sefer tartışma oraya gidiyor. Yani başka bir tür aslında sömürgecilik. Ve hep yani oradaki yerel, eski sömürgelerdeki yerel, kültürel e, bir takım e, yani oluşumlar ya da kurumlar e, tukaka deniyor. Çünkü işte büyümenin üzerinde bunlar kısıt yaratıyorlar. Büyüme de bu arada hep e, yani ve kalkınma aslında yani kullanılan kelime kalkınma olsa bile... Altında yatan hmm, hep şey büyüme. Bir üme, tabii ya. e, bu evet. da batıyı taklit etmek gibi. Öte yandan mesela 1950'lerle başlayan ama 60-70'lerde özellikle konsolide olan özellikle Latin Amerika kökenli yapısal Marksist bir ekol var. E, bağımlılık ekolü diyelim. Dependency School. E, onlar da yani e, sonuçta büyümeyi sorun sağlaştırıyorlar. Orada da ülkelerin yani Latin Amerika ülkelerinin ülkelerinin işte iyiliği ya da işte onlar için arzu edilebilir şey e, hızlı bir sanayileşme, hızlı bir büyüme. Ve bunun olamamasını da e, işte kuzeyle diyelim e, gelişmiş ülkelerle bir bağımlılık ilişkisi içinde olmalarına bağlayıp başka bir açıklama getirip yine sınıf temelli bir açıklama getirip işte merkez ve e, şey e, perifer açıklaması getirip ama yine yani sonuçta e, tahayyül edilen, arzu edilen varılmaya çalışılan yer hızlı bir büyüme yakalamak. Evet yani orada tartışma ne oluyor? İşte tarım sektörümüz ne olsun? Tarımı nasıl dönüştürebiliriz? Ee, son kertede emperyalizme karşı ne yapabiliriz? Yani, emperyalizm çünkü bizim büyümemizi engelliyor. engelliyor değil Dolayısıyla bunu nasıl kırabiliriz? Tabii ki burada sol damarın e, altını çizdiği çok önemli noktalar var. Büyümenin ...meyvelerinin topluma nasıl dağıtılacağı konusunda... E, ...şüphesiz orada batı türü e, bir modelden radikal olarak ayrışmakta. Ama ana hedefin belirlenmesi konusunda nasıl Sovyetler 1930'larda bu işleri tartışmaya başladığında büyümeyi sorgulamamışsa... E, ...Latin Amerika'daki deneyim de ve bu deneyimi bir şekilde işleyen akademik yazın da... E, yani ...büyüme objektifini sorgulamadan... ...diğer başlıklara geçebiliyor... ...diğer başlıklar üzerinde yoğunlaşabiliyor... Ee, ...şüphesiz... E, ...yavaş yavaş... E, ...bu büyümenin getirdiği... ...sosyal ekolojik maliyetler... ...hissedilmeye başlanıyor... ...1970... ...yani, yani 50'lerden sonra... ...çok cılız sesler çıkıyor... ...70'lerden sonra bu sesler biraz daha... ...belirgin hale geliyor... Evet. Yani ve özellikle 70'lerin yani bu arada ekolojik e, maliyetler belki şeyi söylemek lazım yani Hı. bu büyüme denen şeyin e, ciddi bir yapısal e, dönüşüm olduğu ve yani hani... Yazıyor işte atıyorum çok böyle ismi bilinen Rostovlar, Arthur Lewis'ler işte buradan şeyden, tarımdan böyle alacağız insanları sanayileşeceğiz işte devletin şuraya buraya yatırım yapması lazım. Bunun böyle ciddi bir toplumsal dönüşüm ve yani çatışkılar, ihtilaflar çıkaracağı. Yani bu göze nasıl diyeyim görmenden gelinmiyor. Tabii ki bunu fark eden iktisatçılar da var. Bunun üzerine de yazan mesela Kuznet işte büyüme önce eşitsizlik yaratacak sonra büyüdükçe bu eşitsizlikler azalacak diye çok grand bir teori yapıyor falan. Ama çevresel bir maliyetleri bunun yani ekolojik anlamda bunun ne içerdiği disiplinin içinde değil açıkçası herhangi bir nasıl diyeyim, kurumsallaşmış bir siyasetin içinde de değil. Yani görüyoruz, yaşanıyor bir takım mesela özellikle belki fakirlerin çevreciliği diyebileceğimiz, yani bu dönüşüm süreci içinde yerinden edilmeler, ekolojik yıkımdan birebir etkilenen çiftçilerin yoksul kırsal kesimin ayaklanmalarını ama... Bu, bugünkü anlamda anladığımız gibi bir e, siyasileştirme içinde de değil. Yani bunu da belki büyüme kavramının cazibesiyle yine açıklayabiliriz. Ama özellikle 70'lerden sonra bu çok daha e, görünür hale geliyor. Ve yani disiplin kendisini bir şekilde belki bunlara da yer açacak şekilde e, biraz yeniden dönüştürmeye başlıyor. Şimdi den başlayan özellikle yoksulluk ve temel haklarla ilgili... E, bir takım tartışmalar sonradan e, Nobel'de alan Amartya Sen'in çok daha sonralarında beşeri kalkınma önce kavramıyla e, birazcık vücut buluyor diyeyim. Evet, evet bu, bu, burada pardon ben bir şey daha sormak istiyorum. Yani bu gene e, Doğu'da da Batı'da da yani e, Marksist ya da Sosyalist diye adlandırılan iktisatçılarda da kapitalizmin şeyinde de fark etmeyen bir büyüme modeli var. Hatta bir çeşit artık gigantizmde de, dönebilecek bir patolojikte bir hali var. Yani dev, dev fil hastalığı gibi bir şey oluyor. <gülüyor> Ama asıl ikisinin de bir başka ortak nokta gibi. Biraz önce senin söylediğin şeyden kalkarak soracağım benyi. Yani Doğanın evet. sırtından ikisi de bu büyümeyi ister evet. sol olsun ister sağ olsun öyle değil mi? Yani. Evet, evet. Bunu tabii daha önce de bir iki kere değinmiştik. Yani bunu sağdan soldan yani şimdi bahsettiğimiz büyüme tabii soldan da bahsettik ama genellikle de kapitalist büyüme yani dünyanın evet. genelinde <gülüyor> tartışılan ama bütün yani bunun kapitalist olması olmamasının ötesinde bu modern kartezyen bir fikir var. Yani insan başka bir şey. Doğa başka bir şey. İnsan da doğanın doğanı doğaya hükmede bilen, yani hükmettiği ölçüde iktidarını kuran insanın yerine toplum da diyebiliriz belki. Toplum doğaya hükmeden ve kendi çıkardığı için onu kullanacak yani ha, toplumdan var diyen gibi. Yani bu anlamda <gülüyor> İngiliz, e, tabii <gülüyor> bilim, fizikçileri falan var. Yani bu doğanın yanına şeyi de koyabilir. Yani doğanın ücretsiz emeği gibi düşünürsek bunu bir yandan da yeniden üretim e, ücretsiz emeği de var tabii ki bu büyümeyi mesela besleyen yani özellikle ve genellikle kadınların yaptığı ücretsiz yeniden üretim bakım emeği de aynı şekilde görünmez kılınan ve sonsuza kadar kullanılabilen bir kaynakmış gibi bu büyüme yolunda. Onun yanında da mesela ekoloji ve doğanın ücretsiz emeği var. E, tabii doğanın e, şeyi intikamı çok daha farklı şekillerde <gülüyor> <gülüyor> kadınların yani intikamında sos, sosyal maliyetlerin de altını çizmemiz lazım özellikle informal sektörde güvencesiz çalıştırılmış olanlar bir şekilde kaçak işçiler bütün bunları da değerlendirdiğimiz zaman Batı'nın yakalamış olduğu büyümenin arkasında Ekolojik maliyetler kadar sosyal maliyetleri de görmekteyiz. Evet. E, bu belki sol söylemde ve e, sol akademik yazında sürekli olarak vurgulanan, altı çizilen bir husus. Ama bir şekilde 70'lere kadar e, ekolojik maliyetler, ekolojik yıkımlar masanın üzerine konmuyor. Engin'in bahsettiği Amartya Sen e, müdahalesi... Ee, <gülüyor> iyi güzel büyüyoruz ama acaba e, genel olarak baktığımız zaman toplum üyelerinin mesela sağlıkları nasıl? Mesela eğitimleri nasıl? Dolayısıyla bu iki boyutun da dikkate alınması gerekmiyor mu? Neresi büyüyor? Neresi büyüyor? Yani biz bir ülkenin büyüme hızına baktığımız zaman bunun kendi içerisindeki o bir anlamda meyvelerin paylaşımındaki eşitsizlikler ...önemli değil mi, çok önemli diyerekten bir e, müdahalede bulunuyor ve e, daha sonra e, e, beşeri kalkınma endeksi olarak bileceğimiz... ...bir endeksin e, üretilmesi sürecine giriyor diyelim bir ekibiyle birlikte ve bu bildiğiniz gibi ve dinleyicilerimizin de eminim e, çoğunun yakınen bildiği gibi e, aslında kalkınma dediğimiz e, olgunun 3 ayağı olması lazım. Bir işte bunun sağlıklı bireyler tarafından icra ediliyor olması lazım ya da bir büyüme sonunda sağlıklı bireyleri e, üretmek durumunda. İkincisi bireylerin eğitim seviyesinin yükselmesi lazım. E, üçüncüsü de tabii ki kişi başına düşen e, gelirin yükselmesi lazım. Yani 3 ayak üzerinden gidiyor. E, bu tabii ki bir e, yani daha eski e, yaklaşımla karşılaştırıldığında e, önemli bir müdahale. Ama bu müdahalenin de bir belki altını açmamız lazım. Evet yani sonuçta biraz tabii bu müdahale sonradan endeksleşip e, ekonomi içinde nasıl diyeyim disiplin içi ya da e, sistem içi ediliyor. Ama yani sen aslında... Kişisel özgürlüklerden kalkınma dediğimiz şeyin ekonomik büyümeye eşitlenemeyecek insanların yapabilirliklerini kapabilitelerini artırmak olduğundan bahsediyor. Ama sonuçta bu endeksleştirme yöntemine bir gidildiği zaman işte çok hani sayısal niceliksel bir şeye ölçülebilir bir şeye indirgenmeye başladığı zaman... Ee, çok basitleştiriyor birincisi eee disiplini bunu. Bu da İkin... Birleşmiş Milletler'in önderliğinde yapılan bir operasyon <gülüyor> evet, aslında değil e, mi? Yani bu beşeri kalkınma raporluğunda gördüğümüz. İkincisi... Ee, ikincisi zaten amak sen de çok birey merkezli bir yerden geliyor. Yani bireylerin işte e, sağlıkları, bireylerin e, işte, okuma yazma yani eğitimleri falan gibi yani onun da açmazları var ama ee, ...disiplinin içinde Amartya Sen'in müdahalesi... ...öyle bir hale geliyor ki yani... E, ...böyle mesela eğit, tamam eğitimden bahsediyor insanlar... E, ...bir süre sonra kalkınma iktisatçıları... ...eğitim arttı mı ya da işte şunu yaptılar mı... ...yapabilirlikler tırnak içinde konuşmaya başlanıyor ama... ...öyle bir yere evriliyor ki... ...e zaten yani insanların geliri artarsa... ...bunların hepsini yapabilirler gibi... ...tekrar böyle bir geri adım var... Ee, Aynı zamanlarda bir de e, sür yani biraz da ki daha sonra 90'larda Rio'dan sonra sürdürülebilir Rio'dan sonra sürdürülebilir kalkınma bu arada e, dargıcımıza giriliyor ve sürdürülebilir kalkınma da aslında çok ee, nasıl diyeyim kafa açıcı olabilecek bir kavrammış gibi ee, önce tartışılmaya başlansa da <gülüyor> tam kafa karıştırıcı hale geliyor tabii içi boşalıyor değil i̇çi mi? İçi boşalıyor yani en başta işte ekonomik büyümeyle e, sosyal adaletle ekolojik kalite arasında bir denge falan gibi aslında yani o kadar çelişkili şeyler ki yani bu üç şey yani hani normalde e, haliyle yani bunları nasıl yan yana getireceğiz derken oradaki, orada bir hegemonya savaşı var ve o savaşın sonunda şu an gördüğümüz zaten ekonomik büyümeyi sürdürmek için e, sosyal aynen, çatışkıları aynen. ve ekolojik maliyetlerin hangi seviyede tutabiliriz ki büyümeye devam ettirebiliriz gibi bir şey. Aynen. Yani sürdürülebilirlik kavramını Kimin için neyi sürdürüyoruz diyerek eleştirmek lazım aslında. Bunun en güzel en güzel örneği değil tabii ki en belirgin örneği Rusya galiba şu an bugünlerde Dünya Bankası petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesine bağlı olarak Rusya'nın 2015 ve 2016 yılındaki gayri safi yurt içi hasılığı tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş daralıyormuş Rusya. Şu anda büyük bir ekonomik kriz içerisinde olan Rusya'nın ekonomisi daralıyormuş. Bu noktada ben şeyi sormak istiyorum. Bu ekonominin daralmasıyla tamamen bilmeyen birisi olarak söylüyorum tabii ki bunu. Ekonominin daralmasıyla büyümeme arasında herhangi bir bağ görebilmek mümkün olabilir mi? Ya da nasıl bir karşıtlık var ikisinin arasında? Ee, yani büyümemeyi bizim anladığımız degrowth anlamında e, evet. şey yapıyorsan... Yani şöyle, hatta bir sonraki programda bizim planladığımız, e, şu an büyümeme üzerine bir el kitabı çıkardı e, bizim arkadaşlarımızda olan üç kişi. E, onun ön sözünde mesela çok net açıkladıkları ve tartıştıkları, çünkü bu soru çok geliyor. Büyümeme yani ya da e, planlı küçülme diyelim ya da degrowth, e, aynı şeyi daha az yapmak değil... Aslında ekonominin bütün işleyiş ve mekanizmalarının radikal bir dönüşümü de yani o mekanizmaların e, bir yandan toplumsallaşması ve gerçekten biz toplumsal olarak neyi arzu ediyoruz konusun, e, konusunda insanların e, bunu tartışacak ekonomiyi yani toplumsallaşacak araçlara sahip olması. E, hem de yani bu kriz hali ve üzerinde kontrol olmadığımız bir daralmadansa iyi yaşamayı ekonomik büyüme olmadan sağlayabilecek e, bir takım aranjmanların yapılması olarak düşünebiliriz ama bir sonraki programın programı. Evet, daha burada yani olur. şey tart, e, te, kullanılan terminolojide de e, yani çok dikkatli olmamız mı gerekiyor bilmiyorum ama yani büyümeme deyince küçülmeden falan bahsedince insanlar psikolojik Aynen, olarak evet. Eyvah, i̇şsiz kalacağız. Bitti, işsiz evet. kal evet. mahvolacağız düşüncesi var. Onun için bunun çok net olarak evet. açımlanmasında evet. fayda var i̇şte herhalde. Hep evet. de böyle bir güvensizlik olabilir yani. Kesinlikle. Onu sonraya bırakıyoruz ama belki ufuk turumuzu yani, ee... bitirmek adına ha, evet, ee, ufacık bir şey daha ekleyelim. E, yine dinleyicilerimizin çoğu bilecektir. Eee Daron <Gülüyor> ee, çok biliyorsunuz e, iktisat yazanında son yıllarda çok ismi geçen bir e, arkadaşımız ee, mesela buradaki sorunsal Daron'un sorunsalı hani tarihsel verilerden yola çıkarak hani ne oldu da bir takım ülkeler büyüdü bir takım ülkeler büyümedi üzerinden giden bir analiz yapmakta ee, yani iktisadın geldiği belki de son noktalardan biri diyebileceğimiz, e, iktisat literatüründeki e, son gelişmelerden bir tanesi diyebileceğimiz. Olayın e, kurumsal boyutuna bakan literatürün de aslında kaşıdığı nokta yine aynı nokta. yani Adam Smith'ten beri o anlamda çok bir şey değişmemiş durumda. Darun Acemoğlu da ne gibi faktörler önemliydi ki bunu tabi çok e, sofistike yöntemlerle araştırmakta. Birileri büyüdü, birileri büyümedi. Hani bu kendi başına bir anlamlı bir e, <gülüyor> araştırma konusu. Ama öbür taraftan da e, şuna da dikkat etmemiz gerekiyor ki yine ana dert niye birileri büyüyemedi? E, ee, bunu da unutmamak e, hatta lazım. Hatta yani bunun ötesinde ana dert yani şimdi mesela çok da detayına girmemek lazım belki ama Acemoğlu ve aslında iktisat biliminin ya da disiplininin büyük kısmı iktisadın içinde iyi dediğimiz her şeyi büyümeyi sağlayıp sağlamamakla aslında yani, e, evet. şey ölçüyor. Yani iyi kurumlar büyümeyi sağlayabilen yani büyümeyi garanti edecek bir takım şeyleri yerine getiren kurumlar. Bunun içinde işte özel mülkiyet haklarının sağ, sağlam olması vesaire vesaire var. E, e, ve yani şu an... E, İktisatta hani iyice de popülerleşen bir takım tartışmalara baktığınızda hala e, büyümeyi ne sağlıyor sorusunda e, bir tartışma olduğunu görüyoruz diyerek duruyoruz. E, evet. evet yani bunları da bir yani bu, mesela mutluluk faktörünü falan e, herhalde <gülüyor> eline boyuna açmamız Aynen. gerekecek. Gerekecek yani. evet. <gülüyor> evet e, peki burada herhalde sona erdirebiliriz. E, çok teşekkür ederiz. Bunları çok derinlemesine konuşmaya devam edeceğiz. Herhalde. Tamam. Evet. evet. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengelk Bulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.